1605 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Ayşe validemize ve ümmetine dua etmeleri Hazreti Peygamber ümmetine dua ederek ey Rabbim onların kalplerini ibadetine yönelt ve rahmetini üzerlerine indir derlerdi.